Cevizli Çiftlik Yazan Nuriye Yiğitler dramaturg Selma Fındıklı Yapımcı İsmet Keten Yöneten Semih Sergen Efektör Hamit Çelik sanatçılar Kahya Atsız Karaduman Hemşire Advi Öztürk, Hanımefendi Tomris Çetinel Doktor Hakan Vanlı dersiniz bayan. Buyurun. Ee, Neden bana öyle bakıyorsunuz? Ee, şey birine benzettim de e, bir hanımı bekliyordum e, cevizli çiftliğine gelecekti. Beklediğiniz yolcu benim. Ah. Siz kahya <gülüyor> olmalısınız. <gülüyor> Ay, demek. Aa, çok gençsiniz. ne rastlantı Radyo ee, ee, Doktor. E, nerede? Ah şurada. Tren fazla durmayınca aceleyle eneyim derken yere atmışım sapı kopmuş. Aa zarar yok, zarar yok. Tren fazla yolcu olmayınca oyalanmaz. Ben bavulunuzu alayım. Başka eşyanız yok mu? Gerekmez diye fazla bir şey almadım. Zahmet olacak Aa, size. Yok canım yok hafifmiş zaten. E, araba istasyon binasının yanında gidelim. Dur kızım dur geliyoruz. Telaşlanma hemen. Tam istasyona geleceğim anda bizim jip aksilik çıkardı. Ben de bu arabayla gelmek zorunda kaldım. Çok hoş ve zarif bir araba. Ah, <gülüyor> oh, böylesini hiç görmemiştim şimdiye dek. Ee, Modeli bizim beş çizip yaptırmıştı. Hanım da birlikte gezerlerdi çiftlikte. Eh, geldik. Hadi binin. Oh. Eh, dur kızım, dur, <gülüyor> huysuzluk etmesene. Hanım yabancı değil, konumuzdur. Eh, korkmayın, elini verin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam yerleştiniz mi? Evet. Ee, bavulumu yanıma. Ah, yo, yo, yo, arkaya koyayım daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> Tamam hadi kızım yola koyulalım Heh, Hadi Bak usta ol hemşire hanımı fazla sallama sakın Kızcağız yorgundur onca yoldan geldi Rahat mısınız? Evet at arabasına ilk kez biniyorum Çok rahatmış İnsanı hiç sarsmıyor. <gülüyor> Sarsmaz. Bizim Ayışığı sizden hoşlandı galiba. <gülüyor> Bakın nasıl da nazlı nazlı gidiyor. Ayışığı mı? Aha söyle bir unuttum adı Ayışığı eder. <gülüyor> ona bu adı ben koymuştum. Adı da kendi gibi güzelmiş. Ayışığı. Tüyleri pırıl pırıl yanıyor. Herhalde bu yüzden böyle dediniz ona. <gülüyor> öyle sayılır. O gece hanımefendi ve ve ben geç vakte kadar Bozkır'ın başında beklemiştik. Ama Nazlı ay ışığı bir türlü gelmiyordu. Sonunda hanımla veteriner bey konağa gidince Bozkır'ın başında ben kalmıştım. Ee, pek anlayamadım. Bozkır dediniz de. <gülüyor> Öyle ya nereden bileceksiniz. Bozkır ay ışığının anasıydı. Aa, çok güzeldi o da. Aa, neyse ben ahırda beklerken bir ara vermişim ee, Yorgundum tabii. Bütün gün koşturdum durdum. Neyse bir ara bir ses duydum Gözümü açınca Bir de ne Ata bir şey mi olmuştu yoksa <gülüyor> e, Pek öyle sayılmaz Ahırın penceresinden giren ay ışığında Yerdeki samanların üstünde bir şey gördüm Pırıl pırıl yanıyordu Çok şaşırdım Beklediğimiz yavru da olmuş yerde yatıyordu <gülüyor> Bozkırda mırıl mırıl burnuyla Taya dokunarak kaldırmaya çalışıyordu Ne hoş <gülüyor> Çok şaşırmışsınızdır Hem de nasıl ee, Önce düş gördüğünü sandım Görseydiniz Aydan kopup düşmüş bir yumak gibiydi ee, Hemen hanıma veterinere koşup haber verdim Ertesi gün hanım Taya ne at vereceğini düşünüyordu Ben de Ayşe'yi koyalım dedim <gülüyor> Sağ olsun kırmadı beni Gerçekten de bu ad ona pek yaraşmış Hanımefendi atlarla ilgileniyor demiş ee, Her ikisi de çok severdi atları hmm. Pek çok atımız vardı Ayşe hanımın çocuğu gibiydi Başka türlü seviyordum Peki şimdi sevmiyor mu? Sevmek bir yana Sesini bile duymak istemiyorum <gülüyor> bir Hayvan deyip de geçmemeli Ayşe de çok bağlıydı hanıma o salonda piyano çalarken Ayşe pencerenin önüne gelir dinlerdi Peki şimdi neden görmek istemiyor atları? E, kazayı duymuşsunuzdur O gün beyefendi Ayşe'nin sırtındaydı Hanım da bozkura binmişti Tepelerde gezinirlerken hava birden bozmuş e, Tepeyi tırmanıyorlarmış Az öteye yıldırım düşünce Ayşe korkarak birden şaha kalkmış Bey de herhalde iyi tutamamıştı dizginleri Bu yüzden ay suçluyor demek Hı. Ama hayvan bu korkmuş olabilir e, Tabi hayvan ne de olsa Hanım uzun süre hastanede yattı Çıkınca atları satmamı söyledi hemen. E, Eşini yitirmiş Kendi de Hı. yaralanmış Bu yüzden böyle davranması duadır Ay neden satmadınız e, Gürlüm razı olmadı satmaya Ötekileri de içimsiz sız diye elden çıkardım zaten Nasıl anlatayım Hanım bu hayvanı çok severdi O an böyle söylemiş olabilir diye düşündüm Acısı hafifleyince belki pişman oldu. İyi düşünmüşsünüz İyileşince onu belki yine görmek ister <gülüyor> Her şeyi göze alıp atı çiftlikte bıraktım Ama hayvan içinde çok zor oluyor galiba Hanımı arıyor özlüyor <gülüyor> ee, Bu yüzden de zaman zaman huysuzlanıyor İnşallah hanım iyi olur da yine atına biner A, Doktor bey telefonda umutlu olduğunu söylemişti Hanımefendi zamanla yürüyebilirmiş ee, Bana da öyle diyor Öteki doktorlar da aynı şeyi söylüyorlarmış Ama huyu çok değişti O kibar iyi yürekli insandan eser kalmadı eh, Sizden önce bir hemşire vardı Katın. On gün zor dayandı uysuzluklarına. Ağır hastalıklardan sonra insanın huyu değişir genellikle hmm. Hanımefendinin acısı çok yeni Eşini yitirmiş ayrıca Her şey üst üste gelince sinirleri yıpranmıştır ama bu durum zamanla geçer yine eski haline döner Benim de tek dileğim bu Yeter ki o eskisi gibi olsun Her türlü huysuzluğuna katlanırım e Bana da çok bağırıyorum ama sesimi çıkarmıyorum Çok yazık oldu bu yaşta Öyle üzülüyorum ki Umudunuzu yitirmeyin Ey, Hayat böyle işte Kimi zaman çaresiz kalır insan Hem de çok çaresiz kaldım hemşire hanım ah, Onların ekmeğiyle yetiştim Evlendim, baklandım Çok iyiliklerini gördüm Aa, sizin de başınızı ağrıtıyorum gevezeliklerimle <gülüyor> Yok canım anladın Rahatlarsınız <gülüyor> Çok yalnız kaldım çiftlikte Şöyle konuşup dertleşecek kimse yok İşten yakındığımız sanmayın Hız gelir iş bana Yeter ki hanım iyi olsun Emekler boşa gitmesin ee, Çiftlikte sizden başka kimse yok mu yani eşiniz çocuklarınız falan ee, Bizimki çocukları alıp annesine gitti e, Haklı kadıncağız çok yoruldu Peki hanımefendinin işleriyle kim ilgileniyor Yani yürüyemediğine göre Bakıcı kadını var Ayrıca yemek ve temizlik için köyden iki kadın geliyor her Hı. gün e, Yoksa bunca işe nasıl yetişirim ben ya, Doktorumuz da çok iyidir sık sık uğrar Neyse artık tasalanmayın Hanımefendiyle ben ilgilenirim Aa, Sağ olun İyi birine benziyorsunuz Şey Yüzünüz bana yabancı gelmedi de Bizim buralara daha önce gelmiş miydiniz? E, hayır İlk kez geliyorum Allah Bu kadar benzerlik olmaz Hayır, doğrusu İnsan insana benzermiş derler ya e, Peki Ailenizden biri annenizden gelmiş mi? Sanmıyorum Hem ailem <gülüyor> Annem ve Önemli değil canım öylesine sordum işte Aha. Konak göründü karşıdan Şu tepenin üzerinde ceviz ağaçlarının arasından görünen yakın Evet orası Çiftlik daha arkada kalır Tepe oldukça yüksekmiş Yokuş yukarı nasıl çıkacağız Aa, O yoldan çıkamayız Ayşe yokuş alışkın değildir Tepeyi kıvrularak çıkan bir yol daha var aşağıda <gülüyor> Ayşe sizden hoşlandı Hiç huysuzluk etmedi Ben de sevdim onu ya, Hadi kızım hadi Evimize yaklaşıyoruz biraz daha gayret Hadi yorulmaz benim kızım Hadi bakalım Hadi dönelim şuradan Heh. Direktör, ...geleli çok oldu mu hanım nasıl... ...az önce geldim hanımefendi iyi... ...hemşire hanımı getirdiniz mi... Aa, ...getirdim getirdim şimdi odasında biraz dinlensin kızcağız... Ee, ...iyi birine benziyor yol boyunca sesini çıkarmadan dinledi beni... Ee, ...fırsat bırakmamışsındır ona... <gülüyor> ...yok canım... ...hanımın ee, durumunu anlattım üzüldü ama yine de beni yatıştırmaya çalıştı... Ee, i̇çim rahatladı biraz... Ee, ...şey e, başhekim bey bu kızı tanıyor muymuş? Daha önce de söyledim ya kahya. O görmemiş. Hmm. Bir doktor arkadaşı hemşire hanımla birlikte çalışıyormuş. Hmm. Başhekim ona hemşire aradığımızı söyleyince o da hemşire hanıma rica ediyor. Ha. Şu anda yıllık izinde olduğundan geldi buraya. Yani başhekim bey onu şahsen tanımıyor öyle mi? Hayır, tanımıyorum. Hem neden bu kadar ilgileniyorsun bu konuyla? Şey, hemşire hanımı görür görmez bir ne benzettim de bu kadar benzerlik hayret doğrusu. Ee, acaba başhekim bu hemşire hanımın ailesini biliyor mu? Kah ya sözlerimi anlamadın galiba. <gülüyor> hemşire hanımı tanımadığına göre ailesini nereden bilirsin? <gülüyor> Kime benzettin onu bakalım? Ee, yok canım insan insana benzeyebilir elbet. Ee, aha, i̇şte geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ah. Radyo Hoş, hemşire hanım. Hoş bulduk efendim. Sizi böyle ayağınızın tozuyla getirdiğim için bağışlayın. Fazla kalmayacağım gitmeden önce görüşmek istedim Rica ederim yorgun değilim efendim Olayı biliyorsunuz sanırım. Biliyor biliyor doktor bey yolda her şeyi anlattım ben Güzel Hanımefendi şu anda iyi yani fiziksel olarak Bir rahatsızlığı kalmadı Yaptığımız tahliller çekilen filmlerde bunu kanıtlıyor zaten Yalnız bacaklarında felç durumu var Geçici olduğunu sanıyoruz Nedeni ruhsal olmalı Ayrıca uzun süre yattığından Bacak kasları da çok zayıf Hanım çok sinirli olduğundan mı oluyor bunlar Vay canına Demek bu sinir çok önemli ha ya, ya. E, İzin verirsen hemşire hanımla konuşayım e, Peki doktor e, Fizik tedavi uygulandı mı e, Henüz Hı. uygulamadık Şu anda hastamız büyük bir ruhsal çöküntü içinde Yatağından çıkmıyor ve hiçbir şeyle ilgilenmiyor Çok acı çekti elbette İki ayrı ameliyat geçirdi e, Bize tedavide yardımcı olmuyor kesinlikle Anlıyorum Kolay değil elbette Çok zor günler geçirmiş Öncelikle durumunu iyileştirmek istiyoruz ...yaşama bağlanmalı... ...yürümek için istek duymalı... ...şu anda bedeni ve sinirleri güçlendirecek ilaçları kullanıyoruz... Ee, e, ...durumu çok iyi anlıyorum efendim... ...elimden geleni yaparım... ...öyleyse hastamızla tanıştırayım sizi... Aa, ...şu ilacı da alalım... ...zamanı geldi de... Aa, ...merhaba efendim... ...sizi... ...yeni hemşiremizle tanıştırayım... ...geçmiş olsun efendim... Yine ilaç mı içeceğim? Her geldiğinizde yeni bir ilaç getiriyorsunuz. Yok yok. Yo, yo, yo, yo. Bu kez ilacınızı hemşire hanım verecek. <gülüyor> Benden bıktığınızı biliyorum. Sizden değil de ilaçlarınızdan yakınıyorum. Hem ona beni rahatsız etmemesini söylemediniz mi? Buna gerek yok efendim. Hemşire hanım sizi rahatsız etmeyecek. Sadece arkadaşlık edecek. Kimseyi istemediğimi biliyorsunuz. Sizden başka kimseye güvenmediğimi de Evet ama benim başka hastalarım da var efendim. Hem artık yapabileceğim pek bir şey kalmadı sizin için. Öyleyse siz de gidin doktor. Kimseye ihtiyacım yok nasılsa. Lütfen sinirlenmeyin efendim. Hemşire hanım İlacı verin. Lütfen. İstemez. Çocuk değilim. Kendim içebilirim. İçersiniz tabii efendim. Buyurun. E, suyunuzu getireyim ben. E, sizi rahatsız etmem. Zamanı gelince ilacınızı kendiniz içersiniz. İyi olur. Bana çocuk gibi davranmayın sakın. İsteğim olursa... ...zili çalarım gelirsiniz. Peki efendim. Ha, şimdi izninizle. Evet. Yarın yine uğrayacağım efendim. Hem birlikte çıkalım. Hoşçakalın efendim. Güle güle. <Gülüyor> Ay. Hastamızı gördünüz. Ne diyorsunuz? Olağan hasta davranışı. Kolay kolay yılmam efendim. Zamanla bana alışacağından eminim. <gülüyor> çok anlayışlı davrandığınız sürece sorun çıkmaz. Aa, az önce çok iyiydiniz. Sabırlı olacağımdan kuşkunuz olmasın. Başka bir söyleyeceğiniz var mı hasta konusunda? Ee, şimdilik bu kadar. Bakıcı kadınla da görüşüp hastanın bakımı konusunda işbirliği yaparsanız daha iyi olur. Hadi bakalım. Hoşçakalın. Peki efendim. Güle güle. Aydın efendim Kahvaltınızı getirdim Bu sizin göreviniz değil Bakıcı kadın neden gelmedi e, Kahya'ya telefon edip hastalandığını söylemişti Şimdiye de hiç böyle yapmamıştı Siz varsınız diye o da şımardı galiba Ama haddini bildiririm ben ona Tepsiyi buraya getirin lütfen e, Şey diyordum Tekerlekli sandalye var Ona otursaydın Bunun nasıl... kolay olduğunu mu sanıyorsunuz Yataktan çıkamadığımı söylemediler mi size Biliyorum ama bir deneyin isterseniz Sandalyeyi yanınıza getireyim Evet Şöyle biraz doğrulmaya çalışın Yardım ediyorum Hadi tutunun bana Nasıl otururum ben Ya düşersin. Sizi tutuyorum düşmezsiniz Evet Bacaklarınızı yavaşça indireyim Oldu Şimdi sandalyeyi alacağım Dikkat edin Ah, oluyor işte oluyor. Evet biraz kımıldamaya çalışın. Ah, oldu, başardınız. Gerçekten de oturdum. Nasıl yaptınız bu işi? Bakıcı kadın ayağa kaldırırken bile çok yoruyordu beni. Evet, arkanıza bir yastık yerleştireyim. Ah, tamam. Rahatsınız değil mi? Ee... Evet. Şimdi tepsiyi kucağıma koyuyorum. İsterseniz masada yiyebilirsiniz. Sandalyeyi biraz çekelim. Evet. Bakın hareket ettirmek isteyince... ...şu kolu gevşetmeniz yeterli. Sonra elinizle hafifçe dokununca... <gülüyor> ...bir de siz deneyin isterseniz. <gülüyor> Bu sandalye bayağı işe yarıyormuş. <gülüyor> ee, belki de istediğim yere gidebilirim. Elbette. Ha? Yatakta uzun süre kalınca yorulur insan. Buyurun. Afiyet olsun ben odamda olacağım. Yani... Ben şimdi kendim mi yiyeceğim? Elbette ee, bir isteğiniz olursa çağırırsınız. Beni mi bekliyordunuz Kahya ee, Efendi? Evet bakıcı kadın gelmeyince belki bana gerek duyarsınız diye bekliyordum. Ee, hanımefendinin sesi çıkmadı hiç kızgın değil mi? Hayır kahvaltısı ne diyor şu anda? Tek başına mı hayret doğrusu? Ee, bakıcı kadın kavga dövüş zorla yedirirdi yemeğini. E, yatağında mı yiyor? Hayır tekerlekli sandalyesine oturdu masada yiyor. <gülüyor> Bravo demek razı oldu sonunda. Oysa bir aydır kimse oturtamıyordu sandalyeyi onu. E, birkaç gündür sizi izliyorum. Doğrusu çok sabırlı çok iyi davranıyorsunuz hanıma. Ha, sağ olun. E, ben kasabaya gidiyorum bir isteğiniz var mı? E, birkaç gazeteyle dergi alın. Size mi? Hanımefendinin okuması için elbette. Aa. Aa, şu yazdığım plakları da alın. Hep aynı plakları dinliyor Biraz oyalanır belki Bilmem ki kızmasın sonra Eskiden çok okurdu ama epidir kitabın okumanın adını bile anmıyordu Oysa yukarıda kocaman bir kitaplık bir yığında plak var Bir deneyelim belki ilgilenir Yatağından çıkarsa başka konulara yönelebilir <gülüyor> Haklısınız eskiden resim yapar piyano çalardı e, kentte bir galerisi vardı Tatillerde çiftliğe geldiğinde Köylülerin sorunlarıyla Hastaneyle atlarla ilgilenirdi Hiç boş durmazdı hanımım ah, Ey gidi günler hey. Meraklanmayın yakında yine eskisi gibi olacak Bütün dileğim bu Neyse ben artık gideyim Aha, Aşçı ne pişirsin bugün Ben mutfağiner onunla konuşurum ah, ah, Çok iyi edersiniz Kadın her gün bana soruyor ne pişireceğini Ne anlarım ben yemekten <gülüyor> Hem kafam öyle karışık ki <gülüyor> Neye koşacağımı şaşırıyorum Tamam tamam sana. size yardım ederim Aa, Sağ olun sağ olun Neyse ben gecikmeyeyim İlaçlarınızı getirdim efendim ah, Güzel ee, Sonra alırım Kahvaltı için teşekkür ederim Biliyor musunuz ilk kez iştahla yedim Sizin hazırladığınız belli oluyor Her gün aynı şeyleri yemekten usanmıştım Rejim yemekleri gibiydi Aşçının hazırladıkları Doktorla görüştüm rejimi bozuyoruz artık Öğleye ne istersiniz Abi, Bilmiyorum Daha doğrusu şimdiye dek yemem gerektiği için Zorla yiyordum Ne isterseniz yaptırın Ama önce birer bardak çay içelim birlikte ha? Tabi <gülüyor> evet. Buyurun. Teşekkür ederim. Şey, bir de şu bılağı koyar mısınız lütfen? Aa, Beethoven'ı çok seviyorsunuz galiba. ...yalnız onun plakları var. Biliyor musunuz? Dinlerken rahatlıyorum. Biraz da bana kendinizden söz eder misiniz? Ailenizden şey tabii isterseniz. <Gülüyor> Annem öğretmendi. İki yıl önce yitirdim onu. Çok üzüldüm. Bakın isterseniz... <Gülüyor> yok yok anlatayım. Babam da resim öğretmeniydi. Yıllarca kasaba kasaba... ...kent kent dolaştığımızı anımsıyorum. Neden dolaşıyordunuz? Babam bulunduğumuz yerden çok çabuk sıkılıyordu İyi resim yapardı M Mesleğini sevmiyordu galiba Ya da daha özgür olmak Sanatıyla daha çok ilgilenmekten hoşlanıyordu Tabi daha sonra anladım bunu Evet bu tutkunun nasıl bir şey olduğunu çok iyi bilirim Ama anneniz için zor olmuştur böyle yaşamak Annem çok iyi çok sabırlı bir Tiyatrosu.org Her dediğine boyun eğerdi babam. Birbirlerini severlerdi ama bu sevgileri babamı tutmaya yetmedi yanımızda. Yani ayrıldılar mı? Öyle sayılır. Babam istifa ederek Paris'te bir atölyede resim çalışmaya gitti. Annem bu sürede yine ona yardım etmeyi sürdürdü. Emekli olduktan sonra da yanına gitti. Sizi de götürdü mü? Beni babaannemin yanında bıraktı. Hemşire olduğum yıl annem yurda döndü. Hastaydı. Sonra da Bakın sizi çok üzdüm Keşke sormasaydım Hep içimde Onu çok özlüyorum Yakındığım tek şey Annemi iyice tanıyamamış olmam. Nasıl anlatayım Onunla Onunla doya doya yaşayamamış olmam. Bütün dünyası babamdı sanki ha, Bir de Benim hemşire olmamı istiyordu Aa, Mesleğinizi seviyor musunuz Hı -hı. Yoksa anneniz istedi diye mi yapıyorsunuz <gülüyor> İşimi çok seviyorum Benim için bir meslekten çok daha başka bir anlamı var Peki ya babanıza ne oldu Hala yurt dışında mı Evet Arada telefon eder bana Onu seviyor musunuz Bir şey yani suçlamaz mısınız Önceleri kızıyordum ama şimdi hak veriyorum Bir sanatçıydı o Başka türlü yaşayamazdı sanırım Bizleri de seviyordu kendince hmm, Demek böyle düşünüyorsunuz Evet Aslında en doğrusu da bu galiba <gülüyor> Evet ilaçlarınızı almayı unutmayın efendim ee, Bir bardak çay daha ister misiniz? Yok hayır teşekkür ederim Yatmam gerekmiyor mu? Yorgun değilseniz yatmayın İsterseniz odada evin içinde dolaşabilirsiniz Yorulunca beni çağırın Öyleyse şey ben biraz dolaşayım ha İzninizle Oh, my God. <gülüyor> Şu son günlerde büyük değişiklikler oldu Hemşire Hanım'ın sayesinde hepimize bir canlılık bir neşe geldi ki sormayın <gülüyor> Evet hastamızda da gördüm bunu artık gülümsemeye başladı <gülüyor> Ne gülümsemesi hanımefendi kahkaha bile atıyor artık kahkaha Dün bahçeye çıkardı kahvaltısını orada yaptı İştahına da diyecek yok hani ha Hoş koyu yemeklere ben de bayılıyorum Laf aramızda bizim hanımdan daha değişik daha lezzetli şeyler pişiriyor Belli oluyor belli oluyor biraz kilo al mısın <gülüyor> Aman dikkat et tansiyonun <gülüyor> ya. Ee, Senin hanım ne zaman geliyor ee, Dün telefon etti annesi hastaymış biraz daha kalmasını söyledim Ama canım da sıkılmadı değil Ne var canım sıkılacak Her işe ben koşuyorum doktor bey bir... Neyse bereket versin hemşire hanım var da yardımcı oluyor Aha o da geliyor işte Buyurun hemşire hanım şöyle gelin Rahatsız olmayın Kahya efendi e, Doktor beye bir şey soracaktım yo, yo, oturun biraz işler kaçmıyor ya Bana ne soracaktınız Sabah birlikte geldiğiniz doktor ne dedi Aa evet Hastamızın durumunu çok iyi buldu Masajlara başlayacağız Sonra egzersizler önerdi Bazı aletler getirteceğiz Çok sevindim Hanımefendi bu tedaviye karşı çıkmaz sanırım Gördüğüm kadarıyla hastamız her türlü tedaviye hazır e, Masaj için pomat getirmiştim Sağ olun Günde iki defa uygulayacağız Ardından size göstereceğim bazı hareketleri yaptırmaya çalışın Peki efendim Aha, Eyvah Ay dışarı çıkmış yine Seyise kaç kez tembih ettim bırakmasın diye Hanım sesini duyarsa mahvoluruz yaşadın değil mi hep o kadınla yaşadın hayalinde Şimdi de susuyorsun Aramızda her zaman Onun hayali vardı değil mi Söylesene otur Benim yüzümden gitti ah. Sakin olun Geçti artık Şu suyu için Kötü bir düş gördünüz sanırım Tamam Yatağınıza götüreyim sizi Tamam sakin olun Bencerenin yanındayım gerçekten Buraya nasıl geldiniz ben açtım onu ama ama nasıl geldim ben? Yürümüşsünüz. Mucize bu. Yine yapabilirsiniz belki de. İsterseniz deneyelim. Gelin, bana tutunun. Kalkmaya çalışın. Yok, yok. Hadi. Yapamıyorum. Hadi. Bacaklarım, bacaklarım dinlemiyor. Bırakın. Peki. Bırakın. Sandalyeli yatağınıza götüreyim. Yavaşça çekin kendinizi ah, ah, evet, ah. Oldu Çok kötüydü Olaydan beri ilk kez Yeniden yaşadım o anları Daha önce Hatırlamıyordum o yüzden Öyle canlıydı ki <gülüyor> Bunu nasıl yaptım ben? Sakin olun <gülüyor> sakin olun geçti artık Evet Şu ilaçtan bir kaşık içireyim size Buyurun Az önce tepedeydik Fırtına Sonra Yıldırım O kızdan ilk kez söz etti İlk görüşte tutulmuş ona Birkaç günlük olay. Sonra yollara ayrılmış. Gençlik sevdası demişti bana. Olaydan birkaç gün önce düşünde görmüş o kızı. O gün bunları mı anlatmıştı size? Evet. İçini döküyordu nedense. Sonra hava birden biraz karardı. Sonra fırtına, şimşek ve her şeyi bu geceki gibiydi bir öfkelendim. Yalancılıkla suçladım onu. Nasıl yaptım bunu ben? O anda böyle Nasıl? bir tepki göstermiş olmanız çok doğal bence. Havanın durumu da etkilemiştir sizi. Neden sanki o anda söyledi bunları? Nasıl olsa yıllarca saklamıştı. Bakın... ...aslında önemli olsaydı saklamazdı. Biliyor musunuz? Çok mutluydu. Beni çok seviyordu Kıskandınız belki de Hiç tatmadığım bir duyguydu kıskançlık Ama oldu işte Kendimi aldatılmış ve yalnız hissettim bir an Sonra tepeden aşağı atımı çılgınca sürdüm Arkamdan yetişmeye çalışıyordu Arkama döndüğümde yoktu Gözlerimi kapayıp ben de atımı sürdüm Sürdüm sürdüm Sonra Sonra yaptığımın çocukça bir davranış olduğunu söyleyecektim. Ama gözlerimi hastanede açtım. Sonra yine karanlıklara gömüldüm Neden bilmeden durmadan kendimi suçluyordum. Az önce birdenbire anımsadım. Yani her şey her şeyi yeniden yaşadım. Kendinizi suçlamayın. Sonucun böyle olacağını bilemezdiniz ki. Öte bir kaza olmuş yalnızca. Hiç aklıma gelmezdi. Bu. <gülüyor> Biliyor musunuz? İkimiz de iyi bilerdik atı. Atları çok severdi. Resme de tutkundu. Sanırım yaşamaya ne kadar bağlıydı. Oysa siz onun sevdiği şeylerden yüz çevirmişsiniz. At görmek istemiyorsunuz. Tabloları kaldırmışsınız. Radyo tiyatrosu yoktur geçmiş gibisiniz. Neden böyle yapıyorsunuz? ...onun sevdiği şeyler uğruna yok olduğunu düşünüyordum. Çiftliğin tablosunu yapmak istiyordum. Konağı iyi görebileceğimiz bir yer bulmak için çıkmıştık tepeye. Yanında da sevdiği insan varmış. Bu yüzden mi yaşama sırt çeviriyorsunuz? Onsuz bunların ne değeri var söyler misin? Çok değerli olmalı bence. Yanlış düşünüyorsunuz. Eşinizin değer verdiği şeylere... Siz de değer veriyorsunuz aslında Haklısınız belki ama Yaşama nerede? eskisi gibi bağlanmalı Kendinizi toparlamalısınız Yapamam. bence Biraz çaba gösterirseniz yapacağınızdan eminim Belki henüz vakit erken ama Zamanla başaracaksınız Bunu bilemiyorum O kadar yorgunum <gülüyor> Şimdi rahatça uyuyun Yanınızda olacağım İyi geceler Teşekkür ederim İyi geceler canım Bu anlattıklarınıza inanamıyorum Bir mucize bu Ben de inanamadım önce ama gerçekti doktor bey Uykumun arasında bir ara Ayşe'nin kişnediğini duyar gibi oldum Çığlıklarına koştuğumda pencerenin önünde yerde yatıyordu. Düş ve gerçek birbirine karışarak Hanımefendiyi çok etkilemiş Onda bir şok etkisi yaratmış olabilir Bu şok da farkında olmadan onu ayağa kaldırdı sanırım Bu sabahta ilk kez odasının perdelerini açtırdı Evet Rahatlamış görünüyordu bu sabah Aylardan beri içini kemiren kuşku içinden atacaktır yakında <gülüyor> Aa, Gel, gel canım gel gel Nasılsın bakalım Ayşe çok iyiymiş Ama eveli gün çok korkuttu beni Bütün gece yağmur altında kalmış Sesini duyamadım Kütük gibi uyumuşum Böyle olacağı belliydi zaten Sözümü dinlemiyorsun ki? E, havalar iyi gidiyor diyerek yalnızca kapıyı sürgülüyordum. Ama sürgüyü nasıl açtık bilmem. Hiç gece vakti dışarı çıkmazdı. E, hayvan bu. Belki de fırtınadan ölümüştür. E bu arada veteriner beyin dediklerini yap ilaçlarını da ihmal etme. Ay dermiyim hiç e, sağ olsun hanımın da çok yardım oldu. <gülüyor> Emşir hanım atlardan anladığınızı bilmiyordum doğrusu. Yok canım kahya efendi Ayşığına halsiz görünce telaşlanıp beni çağırdı. Biraz okşadım hayvanı Aa, o kadar. <gülüyor> Görmeliydin doktor onunla konuştu boynunu okşuyarak bir şeyler söyledi kulağına. Hayvan hemen gözünü aç verdi. Ah, neyse bu kadar güneşlendi yeter Onu yerine götüreyim hadi gel kızım bakayım gel gel Ayışını da büyülemişsiniz anlaşılan Şaka bir yana çevrenize ışık saçıyor güven veriyorsunuz İyi ki geldiniz çiftliğe Ama size çok yükleniyor haksızlık ediyoruz gibi geliyor bana Neden böyle düşünüyorsunuz Hep kendinizden bir şeyler veriyorsunuz Bazen göründüğünüz kadar güçlü olup olmadığınızı merak ediyorum İnsanım ben de Zayıf yanlarım var elbet İsterseniz size bir sır vereyim Ailem konusunda Evet şey, Okuldayken sınavlardan çok korkardım Bir de umutsuz hastalar çok duygulandırır beni Başka e, e, Şu anda aklıma gelmiyor e, Başka bir şey aklıma gelmiyor Neyse Bakın Bugün hava çok güzel. Şöyle ormana doğru yürüyelim isterseniz. Hem bana sözünüz var. At binecektik ya. Aa, çok isterdim ama ne yazık ki masaj zamanı geliyor. Gitmem gerek. <gülüyor> evet, evet. Her anınız dolu. Neyse ben de döneyim bari. Hadi konağa kadar birlikte yürüyelim. <gülüyor> Merhaba. Merhaba Masaj vaktiniz geldi efendim Önce sıcak kompres yapalım hmm. Ama bacaklarımın varlığını hissedemiyorum ne yazık ki Biliyor musunuz Yıllardır ses çıkarmadan taşıdılar bedenimi Şimdi ise birer yabancı gibi duruyorlar Belki de gücendiler bana Ve bir daha asla taşımayacaklar Aa, Böyle düşünmeyin Geçen gece taşıdığına göre Fazla gücenmedikleri belli oluyor Pencereye kadar yürüdünüz Yine yürüyeceksiniz Ama yine de farkına varamadım onların Her zamanki gibi Oysa nasıl yürüdüğümü Adımlarımı atarken neler olduğunu bilmek isterdim Gerçekten nasıl yaptım bunu Önemli olan başarmanızdı Yürüyebildiğinize göre yine yürüyeceğinize emin Ama yürekten istemeniz gerek sizinde Evet Evet istiyorum galiba <Gülüyor> İşte küçük salon burası... ...işinize yarar mı bilmem... ...perdeleri çekeyim de ışık girsin. Aaa çok iyi... ...oldukça genişmiş... ...aletler rahatça sığar buraya. Ee, beyefendinin eski çalışma odasıydı... ...yıllardır kapalı duruyor... ...dün tozlarını aldırdım. Hanımefendi kullanmadı mı burayı? Aa, yok, hayır, bey de zaten geçtiğinde kullanırdı... ...atölye olarak. Kentte <gülüyor> büyük bir galerileri vardı... ...orada çalışıyorlardı birlikte... Şimdi hanım galeriyi satılğa çıkarmış Çok yazık oldu çok Aletler gelince yürüme çalışmalarına başlayacağız Meraklanmayın hanımefendi kısa sürede yürüyecektir Köşedeki eşyaları taşıtırsanız Yürüme parmaklarını oraya koyarız Aha, Bu çok kolay hemen bodruma taşırım Bakın aralarında tablolar da var <gülüyor> Evet Beyefendi gençliğinde yapmıştı hatırladım Şunlar da evde asılıydı Hanımefendi kaldırdı. Bir bakayım hmm. Aa, çok güzelmiş Aa, Şuna bakın Şu şapkalı genç kız hı hı. bir yanındaki <gülüyor> Onlar mı? Beyefendinin kız kardeşiyle bir arkadaşıydı Ama bu şapkayı tanıyorum ben Annem bu ne? Nasıl olur? Aa. Aa. Aa, anneniz mi? Ee, demek anneniz de İnanılmaz bir aslantı doğrusu Annemi tanıyorsunuz değil mi İstasyonda ee, işte, beni ilk gördüğünüzde de garip garip bakmıştım e, Şey bir iki kez görmüştüm galiba Beyefendinin kız kardeşiyle birlikte gelmişti Annem buraya mı gelmişti e, Hayır kasabadaki konağa gelmişti Beyefendi bekar bekardayız e, Kasabada otururdu Canım anneciğim Ne kadar da güzel e, Şey bu tabloyu alabilir miyim acaba Yani e, istesem diyordun e, e, Tabi ama hanımefendi görmesin sakın bu tabloyu Neden şey tabloları görmek istemiyor da en iyisi ona bundan hiç söz etmeyin ha peki varlığını da bilmiyor nasılsa ama nasıl olur habersiz alamak ki olur olur olur hem bunu beyefendi yapmıştı sağ olsaydı zaten sizi armağan ederdi ah, sağ olsaydı da şu durumu görseydi bir. zavallı Öyle sevmiştim Neler mırıldanıyorsunuz öyle <gülüyor> Beyefendi kimi sevmişti Yok canım yani ressam olduğundan Resim yapmayı çok severdi diyorum Merak etmeyin Bunu götürüp saklarım Giderken alırsınız Çok teşekkür ederim kahya efendi Hem belki o zamana kadar bir yolunu bulup hanımefendiden isteyebilirim Öyle sevinçliyim ki Canım anneciğim ona burada rastlayacağım aklıma bile gelmezdi. Bu tabloların burada olduğunu bir bilseydim çok yazık oldu. Neyse ben şunları götüreyim. Aa, bir şey daha soracaktım. E, büyük salonda bir piyano var. Acaba biraz çalabilir miyim? E, elbette çalabilirsiniz. Hanımefendi kızmasın. Eskiden çalarmış ama şimdi e, kızmaz kızmaz. E, kendi müzik dinliyor ya. Biraz çalışayım öyleyse. <gülüyor> Hadi kolay gelsin. Ben gidiyorum. <Gülüyor> Kelebeğin kanat çırpması gibi <Gülüyor> Özür dilerim efendim Beni mi aramıştınız Hayır Piyano sesini duyunca kim çalıyor diye merak etmiştim Demek çalmayı biliyorsunuz Küçükken annem öğretmişti Ama epeydir elimi sürmemiştim piyanoya Görünce dayanamadım İzinsiz çalıyorum ama. Yo, yo, çalın lütfen. Bu parçayı çok severim. Ayrıca yorumunuz da fena değil. İlk öğrendiğim parçalardan biriydi. Parmaklarım açılmadı henüz. <gülüyor> Kahye efendi çok iyi piyano çaldığınızı söylemişti. Evet canım. Bir zamanlar çalardım. Ama şimdi. Ve yine çalabilirsiniz. Ben mi? Alay mı ediyorsunuz benimle? Hangi ayaklarla çalarım? Özür dilerim. Yanlış anlamayın sakın. Küçükken ayaklarım pedala ermezdi... ...ama yine de çalmaya çalışırdım... ...annem yardımcı olurdu bazen... Evet... ...belki olur... ...pedal işaretli notalarla çalabiliriz belki... ...radyotiyatrosu.org... ...ama bakın... ...size öğretebilirim isterseniz... ...sahi öğretir misiniz... Hı -hı. <gülüyor> ...çok sevinirim... ...hemen başlayabilir miyiz... ...notalar olsaydı... ...aa bir dakika kitaplıktaki bir dolapta olacak. gidip getireyim hemen. Sor, sonra, sonra, lütfen. Şimdi birkaç basit alıştırma yapalım isterseniz. Peki. Şöyle buydum. Evet. Ben de yanınıza çekeyim taburemi. Tamam. tamam. Fırını sürdürelim isterseniz ha. <gülüyor> Neden sesinizi çıkarmıyorsunuz Aa, Şey dalmışım da şu tabloyu temizliyorduk Temizlenince <gülüyor> çok güzel olmuş <gülüyor> Anneciğim Demek yanındaki genç kız beyefendinin kız kardeşiydi Evet bir tatilde birlikte gelmişlerdi Bir hafta kadar kalmıştı anneniz Çok iyi çok neşeliydi ışık gibiydi Havuzun başında durmuşlardı ha, Konağın bahçesiydi burası Beyefendi bu resmi iki günde yapmıştı Kızlar gülüp durdukları için çok kızdırmışlardı beyefendiyi Aha, Bu arada anneniz havuza düşmüştü Çok korkutmuştu bizi şey bir gün beni kasabadaki konağa götürür müsün? Ee, tabii ama konak eskisi gibi değil artık Beyefendi orayı hastane haline getirdi Tamamen mi değişti yani ee, Bazı eklemeler yapıldı Tabloda gördüğünüz havuz ve kameraya genişletilerek Hastaların dinlenme yeri olarak düzenlendi Aha, Çok güzel oldu Bir gün birlikte gideriz Çok sevinirim Annemin yaşadığı yeri görmek heyecan verecek bana ee, beyefendinin kız kardeşi kasap mı Hayır okulu bitirince evlenip gitti Uzun zamandır yurt dışında yaşıyor 7 hey, günde hey, Geçti işte <gülüyor> Zavallı beyefendi Neden ondan hep zavallı diye söz ediyorsunuz Hem aklıma takıldı Tabloyu gördüğünüzde bir şeyler söylemiştiniz ee, ne, ne, ne demiştim Annemle ilgiliydi galiba <gülüyor> Zavallı beyefendi çok sevmişti demiştiniz Kimi sevmişti Yok canım öyle mi söylemiştim Şey artık yok ya. Yani kazada. Hayır hayır hayır Ne dediğinizi iyi biliyorsunuz Beyefendi ile annem arasında galiba bir şeyler vardı Ne olur açıkçası Şey bilmem ki Her ikisi de yok artık Arkalarından konuşmak olmaz ki Hem bunu da nereden çıkarıyorsunuz Hanımefendinin bu tabloyu görmesini istememiştiniz de Bilmem ki Neyse elinizden kurtuluş yok anlaşılan. Anneniz çok hoş bir genç kızdı. Aslında çocuk suydu. Kısa sürede hepimizin gönlünü çaldı. Herkes hayrandı ona. Beyefendi de gençti, yakışıklıydı. E, gönlü kaydı sanırım. Peki ya annem? Karşılık verdi mi ona? Yok onun hiçbir şeyden haberi olmadı. Dedim ya çok saftı. Herkesi gülmekten kırıp geçirirdi. E, sizin gibi huzur verirdi çevresine. Peki... Daha sonra yine geldi mi annem e, Hayır babası beyefendi akademiye yolladı Sonradan hanımefendiyle tanışıp evlendiler Ama beyefendi annenizi unutmadı sanırım Ara sıra ondan söz ederdik Çok heyecanladım Gerçekten Annem hiç söz etmemişti bana bunlardan e, Yıllar sonra e, bilmeden geldim buralara e, Yazgı işte elden ne gelir e, Şey bizim doktor çok iyi bir geçtir ya Şey yani çok iyi doktordur Evet ama bu da nereden çıktı şimdi Şey yarım bilmem öylesine söyledim işte Her gün gelmeye başladı da Neyse gevezeliklerimi aldırmayın Şu tabloyu güzelce bir çerçevelesem daha iyi olur Teşekkür ederim <gülüyor> Kahya Zili çalıyorum ama gelen yok Duymamıştık Aa, efendim Özür dilerim efendim Bir isteğiniz mi vardı Ne yapıyorsunuz burada Kahya Elindeki ne bakayım? Ee, ver şunu bana. Ver. Şey, bu, bu, bu, bu Nereden <gülüyor> çıktı bu? Aman tanrım, beyefendinin de imzası var. <gülüyor> bu onun tablosu. <gülüyor> kız kardeşinin yanındaki genç kız ee, kim şey peki? Şey efendim, küçük salonda bulmuştum da temizleyeyim dedim. Ama neden? Be, Bunu bana dedim. verecekti efendim. Armağan edecekti. Size mi? Bu kız. Bu çok doğal. Size ne kadar benziyor. Evet. Evet size çok benziyor. İşte bu yüzden verecekti bana. Bu genç kız akrabanız mı? Ne demek oluyor evet. bütün bunlar? Annesiymiş. Ee, ne kadar benziyor değil evet. mi? Evet çok benziyor. Burası da... Kasabadaki konakta yapılmış bir tablo bu. Annenizin orada ne işi vardı peki? Kaya. Kahya. Söyler misin ee, neler oldu? Şey, hemşire hanımın annesi yıllar önce gelmişti. Beyefendinin kız kardeşinin arkadaşıymış da. Rastlantıya bakırsınız. Buraya sizi. gelmişti demek. Evet. Yani. Tanrım bu kız kocaman yıllardır aklından çıkmayan kız. Kesinlikle o. Bunu neden daha önce söylemediniz bana? Kahya efendi de bilmiyormuş. Tabloyu rastlantıyla bulduk efendim. İnanın ben de geçen gün gördüm. Kahya. Neden bana o zaman anlatmadın ee, bunu Şey bilmiyordum hemşire hanım ilk gördüğümde yüzü yabancı gelmemişti Ama sonradan unuttum e, hem nereden aklıma gelirdi ki Küçük hanım buraya hangi amaçla geldiniz Aa, Rica ederim efendim hiçbir amacım yoktu Yanında çalıştığım doktor bey rica edince kıramadım Annen de böyle bir şeyden söz etmemişti bana. Size inanmıyorum Annenizin öcünü almaya geldiniz siz Aa, Lütfen sinirlenmeyin efendim İnanın bana gerçeği söylüyorum hem sizden neden öcalayım? Çabuk çabuk defol evimden Yüzünü görmek istemiyorum anladın Lütfen, mı Lütfen sakin olun <gülüyor> Ne kadar aptalmış <gülüyor> Lütfen. Hemşire Sana hanımın inan. hiçbir şeyden haberi yoktu emin olun Doktor beyin bir arkadaşı Sus o... Bu işte senin de parmağın var Kesinlikle parmağın var Çabuk beni odama götür Bakıcı kadını da çağır Seninle sonra hesaplaşacağım Hayrola, eşyalarınızı neden topluyorsunuz? Gidiyorum, hanımefendi. Sh yapmayın lütfen. Sizi böyle görmek istemiyorum. Kendinizi toparlayın. Bu kadar çabuk pes edeceksiniz yoksa? Çok üzgünüm. Marka türlü yapamam. O, olanları bilmiyorsun. Az önce yanındaydım. Her şeyi anlattım. Hem Kaya'yla da konuştum. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Aslında çok şaşırtıcı bir durum tabii. Ama bu olayı bu kadar büyütmeyin biraz anlayışlı olun Olmaya çalışıyorum ama annemin olaya karıştırılması beni çok üzdü Bakın ona hak vermeye çalışın ne de olsa hiç ummadığı iki gerçeği bir anda öğrendi Bu kadarını kaldıracak kadar güçlü olmadığını siz de biliyorsunuz Biliyorum ayrıca bu duruma düşmesine neden olduğuma da çok üzülüyorum Keşke gelmeseydim hiç gitmekten başka çarem yok beni istemediğini söyledi Hayır hayır, hayır. ilk andaki öfkesi yüzünden söylemiştir bunu ona sizin rastlantı <gülüyor> sonucu buraya gelmiş olduğunuzu ben de anlattım. Peki buna inandı mı? Şu anda hala olayın etkisinde ama zamanla inanacaktır. Mutlaka. Az önce Kaya Efendi de aynı şeyi söyledi. Ama inansa bile... ...artık bana eskisi gibi güvenmez. Her gördüğünde olanları anımsar. Ne olur böyle düşünmeyin. Hem... Hem o iyilikseverliğinize ne oldu beni, beni evinden kovdu Aklımdan bile geçirmediğim şeyle suçladı Bu durumda nasıl iyiyim Serol'a Ay utanıyorum Hayır hayır utanılacak hiçbir durum yok ortada. Hadi hadi hadi Şş, Gözyaşlarınızı silin artık Güzel Şimdiye kadar çok başarılıydınız Bundan sonra da başaracaksınız Kalmanızı ben de çok istiyorum Aslında görevimi bitirmeden gitmek istemiyorum ben de en azından bu yanlış anlama giderilinceye kadar. Acaba eskisi gibi olur mu? Olur evet, olur. Hem hanımefendi sizi çok seviyorum. İlk anlarda belki biraz soğuk davranabilir ama siz buna aldırmayın. Kısa zamanda toparlar kendini. Hadi, hadi şimdi çıkıp biraz hava alalım ha? Şey efendim masaj saatiniz. Gerek yok artık masaja. İstemiyorsanız yapmam. Size çiçek getirdim vazoya koyayım. Çiçekle istemiyorum. Lütfen rahat bırakın beni. Hem neden gitmiyorsunuz? Nasıl olsa amacınıza ulaştınız. Tek amacım size yardım etmek efendim. Çok üzgünüm. Bana inanmıyorsunuz. Yerinizde olsam belki ben de inanmazdım. İçten mi söylüyorsunuz? Bunu? Evet. Gerçekten inanılmaz bir rastlantı bu. ...çok garip aynı zamanda da. Ben de inanamıyorum. Yani bana hak veriyorsunuz Size değil mi? Size hak vermem durumu değiştirir mi? Ama düşününce bunun yine de hoş bir rastlantı olabileceğine inanmak isterdim. Nasıl olur bu? Siz sevdiğiniz insanın bir an için beğendiği kadınla tanışıyorsunuz. Yani onun tablosunu görüyorsunuz. Bense sevgili annemin bilmediğim bir yanını öğreniyorum. İkisi de yaşamıyor artık. İkisi de bizim için çok değerli. Onlar yıllar sonra karşılaştırıyor bizi. Beni yaşama bağlamaya çalışıyorsunuz ve ben de. Aa, Darım, gerçekten çok. şey <gülüyor> müzik sustu plan arkasını çevireyim mi? Çevirin Ne hoş. Radyotiyatrosu.org. <gülüyor> Hadi artık masajınızı yapınız ben. Işte. Hmm. Kolum tutulmuş Şu boyayı uzatır mısınız? E, yoruldunuz biraz dinlenin isterseniz Bakın çayınızda Hayır da hayır, Güller bitmek üzere Bir iki fırça daha vurayım tamam Boyalarımı ne kadar özlemişim Boya kokusunu çok severim Küçükken babamın atölyesine gizlice girer tablolarını koklardım Her tablonun kendine özgü bir kokusu vardı bana göre Kimi zaman gözlerimi kapar Tabloları kokularından tanımaya çalışırdım Yaptığınız bu tablo gül kokacak sanırım İlginç bir gözlem Çok duyarlısınız olaylara yaklaşımınız şaşırtıyor beni kimi zaman Oh oh oh, oh. <gülüyor> Sizi böyle gördüğüme çok sevindim Hoş geldiniz doktor Biliyor musunuz sonunda hemşire hanım bahçeye çıkardı beni hmm. Çok inatçı bir kız Görüyorsunuz ya resim bile yaptırıyor bana <gülüyor> Evet gerçekten de inatçı Sessiz gibi duruyor ama dediğini de <gülüyor> ha. Şaka bir ha. Çok da iyi ediyor bence Oo. Çiçekleriniz çok hoş Uzun süre ara verdiğimden fırça elimden kayıyor A, Siz nasılsınız Dün uğramadınız İşiniz mi vardı yoksa e, e, Nöbetçiydim efendim Hemşire hanım da aramayınca işler yolunda diye düşündüm Egzersizlerin sonucunu alıyoruz efendim Hanımefendi de büyük bir çaba gösteriyor hmm, Buna çok memnun oldum e, Efendim e, dün avukatınız telefon etti Galeriye bir müşteri çıkmış e, Koşullarınızı öğrenmek istiyorum Koşullarımı mı Demek satılacak e, ya, Avukat bey, öyle misiniz? E, evet öyle söylemiştim ama Şimdi bilmem ki Satış evet. işini bir süre erteleyebilirsiniz sanırım e, Elbette önemli olan hanımefendinin kararıdır Evet Ben de avukat beye bunu söyledim zaten Telefon edip satmaktan vazgeçtiğimi söylesem ona Yani en azından şimdilik Çok vazgeçir. iyi olur İyileşeceğinize göre işinizi sürdürebilirsiniz pekala <Gülüyor> Aman tanrım Bu bu ay sesi Ama nasıl olur çiftlikte değil e, el Değil elbette e, Aşağı yoldan bir atlı geçti evet, evet, evet. evet öyle olmalı <gülüyor> herhalde Çünkü onu sattırdım Ne evet. yazık ki sattırdım Kim bilir nerededir zavallı Öyle özledim ki onu Ben gidip çay getireyim <gülüyor> Ya efendi, ay ortalarda mı dolaştırıyorsunuz? Ee, Hanımefendi sesini duydum. E, Demeyin kızdı mı, e, şeker saati gelmiştir. Geldi ama balkona çıkamadım. Ee, Hanımefendiyle bahçedeyiz. Hemen koşup onu yakalayayım. Keşke satsaydım. Hanımefendi anlayacak diye ödüm Aa, tutuyor. Şu şekerleri de verin ona. Peki. Bence burası iyi efendim evet. Konak bütünüyle görünüyor <gülüyor> Ama siz ayakta durduğunuz için görüyorsunuz Ben oturduğum yerden o kadar da iyi göremiyorum çatıyı Dallarda sallanınca görüşümü engelliyor Biraz daha geriye çeker misiniz lütfen Şey o zaman bayıra iyice yaklaşmış oluruz Hem dünkü yağmurdan <gülüyor> yerler hala ıslak kaygan Şöyle birkaç kaç metre daha geriye çekin lütfen Peki <gülüyor> Şimdi iyi <gülüyor> Sehpayı şuraya yerleştirir misiniz? İzninizle freni çekeyim Yok gerek yok canım çalışırken rahat hareket etmek istiyorum Öyleyse şu taşı tekerleklerin arasına yerleştireyim de kaymasın ah. tamam, tamam oldu Fazla geri gitmemeye çalışın Sıkılırsanız kitabınızı okuyun lütfen Sizi seyretmek isterdim ee, Rahatsız olmazsınız değil mi? Canım bence hiç sakıncası yok Önce bir eskiz yapsam iyi olacak Ay, ay Allah kalem Boyaların mi? arasındaki kutunun içindeydi ama kutuyu unutmuşum. Aa, onu masaya bırakmıştım lütfen getirir misiniz? Tabii, hemen getireyim. Yeniden çalışmak ne kadar güzel. Bu tablo çok güzel olmalı. Gökyüzü ne kadar da güzel. Ah ne oldu? Yardım edin! Yardım edin! Alma beni! Alma beni! Ayşın nereden çıktın? Gel canım koşalım. Sıkı tutunun efendim. Yerler kayıyor. Aşağı inemem. Tanrım ne yapsam? Ayşın, Ayşın gel kızım. Gel başını. Biz hey. günde alım efendiyi uzatmıyor çalışalım canım. Le. Tutunun efendim. Bırakmayın. Hadi kızım. Yavaşça çek başını Tamam oluyor. Elini oh. uzatın efendim. Öl tamam. Çıkıyoruz. Kurtuldunuz artık Dinlenin ben Bana yaslanın tamam mı? Geçti artık Geçti. Bir şeyiniz yok ya Yok hayır Bacaklarım acıyor yalnızca Acısını hissediyorum Aşağı yuvarlanırken Ayağımla bir ağaç köküne bastım ben Düşmekten kurtuldunuz böylece Çok iyi etmişsiniz Öyle mutluyum ki <gülüyor> Sağ ol Ayşe İyi ki zamanında yetiştin canım Sağ ol Ayşe'ydi demek <gülüyor> Ayşe Canım benim Ey başını Ey de öpeyim seni hadi ee, Hanımefendi evet, Bir şeyiniz yok ya Hayır, <gülüyor> yok. yok ya Yok ya Hemşire hanım ve Ayışığı kurtardı ah, beni ah, Çok şükür nasıl oldu Yerler kaygandı sandalye aşağı yuvarlandı Aa, Gerçekten de bayırın dibinde duruyor Parçalanmış çok yazık Artık ondan kurtuldum ah, Beni ayağa kaldırın hadi Hadi. Ayışığına sarılmak istiyorum Biraz daha dinlenseydiniz Neyse ki hayal efendi Hanımefendinin koluna girin Tamam şimdi yavaşça kalkalım Aa, Canım ay Yavrum benim seni yeniden görmek o kadar güzel ki e, Sizi konağa nasıl götüreceğiz en iyisi sırtıma binin taşıyayım Buna gerek yok Yahya ben yürürüm Ama nasıl olur nasıl... Hemşire Hanım'la koluma girersiniz yürürüm e, Şey yavaş yavaş yürürüm değil mi Elbette hadi bir an önce gidelim de yaralarınızı saralım efendim hadi.